Global Population Speak Out projesi. Kararan gök kubbe. Hava kirliliği ve kirleticilerin hiçbir bedel ödemeden atmosfere boca ettiği sera gazları ekonomi lügatinde dışsallık diye tanımlanıyor. İşin aslı şu ki Eninde sonunda hepimiz kısalan ömürler, artan sağlık harcamaları ve bozulan iklim yüzünden hızla artan ekolojik ve sosyal maliyetler aracılığıyla bu bedeli ödüyoruz. İnsan bugüne kadar gökyüzüne hep merak ve hayranlıkla bir mucize hissiyle baktı. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretimimiz, ve ekonomimizle kirleterek bizatihi atmosferin kimyasını bozduğumuz gezegende gelecek kuşaklar gökyüzüne umutla mı yoksa korkuyla mı bakacaklar acaba? Aşırılıklar gezegen, Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi